Süt Buyurun. kardeşleri çocuklara evlenebilirler mi? Hay hay yöneltelim. Başka bir sorunuz var mıdır? Yok sağ olun. Böyle bir program hazırladığınız için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun Allah sizlerle. Allah hepimizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Balıkesir'i selamlıyoruz efendim. Süt kardeşlerin çocukları birbirleriyle evet. evlenebilir mi? Yani evlilik engelleriyle ilgili bir ayet var. Estağfurullah bismillah. Kurrimet aleykum ummahatukum ve benatukum ve ahavatukum ammatukum ve halatukum. وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْاُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللّٰتِ اَرْضَانَكُمْ Bura belki şey. Peki burada gerek kan bağı, kan yakınlığı yani kardeşler, gerekse evlilik yoluyla ondan sonra akrabalık kurduğumuz yakınlarımız, mesela diyelim ki evlilik yoluna örnek verelim, kan bağından da örnek verelim. Yani aynı anne babadan olma, kardeşler birbirleriyle evlenemeyeceği gibi. Veya diyelim ki işte yeğeniyle, teyzesiyle, erkek için düşünelim. Kadın için de tersini düşünelim. Yani kadın, Amcası ile, dayısıyla. amcasıyla, dayısıyla evleneme evlenemeyeceği gibi. Peki bunu emzirme konusuyla da düşünebiliriz. Yani bir anneden iki tane kişi ayrı ayrı emmişler. Yani ne olmuş? Emen kişi, emziren kişiyle ne olmuş? Süt yoluyla bir akrabalık kurmuş. Evet. Haliyle ne oluyor? Kan bağıyla olan... Evlilik engeli süt bağıyla da oluşmuş oluyor. Dolayısıyla aynı anneden belki kan bağıyla anneleri babaları farklı da olsa ama aynı, aynı anneyi emmiş olmaları ne olmuş oluyor? Bunların arasında bir evlilik engeli oluşturuyor. Kısaca belki seyircimiz genel ifade kullandı. Yani süt kardeşleri birbirleriyle evlenemeyeceğini. Şöyle bir şey evet. e, ben soruyu o şekilde anlamadım hocam. Şöyle anladım. Süt kardeşlerin çocukları birbiriyle evlenebilir mi? Yani Ortada bir süt kardeşlik var. Onların da ayrı çocukları var ama onlar süt kardeş değiller. Evet. O çocuk, o kardeşlerin çocukları birbirleriyle evlenebilirler. Yani kan bağıyla kardeş olan veya kan bağıyla hısım olan kişilerin evlilik engelleri aynen süt bağıyla akraba olan kişilerin de evlilik engellerine benzer. Şöyle düşünelim. Kan bağıyla iki tane kardeş düşünün. Yani aynı anne babadan doğmuşlar. Ve bunlar birbirleriyle evlenemiyor. Ama bunlardan olma çocuklar yani kuzenler birbirleriyle evlenmesinde dinen bir engel var mı? Yok. Yok. O zaman bunu e, süt kısmıyla değerlendirelim. Aynı anneden diyelim ki iki tane çocuk emmiş. İkisi süt kardeşler. Bunlar birbirleriyle evlenemezler. Süt kardeştirler. Ama bunlardan olma çocuklar. Birbirleriyle evlenemezler. O zaman süt yönüyle, bağı ile ne olmuşlar? Bunlar kuzendirler. Ne olurlar? Birbirleriyle evlenmesinde dinen bir engel yoktur. Yok.